Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ramazanınız hoş geçsin. Cenab-ı Hak bu mübarek ayda ikram ettiği, ihsan ettiği hayırların cümlesinden en çok şekilde istifade etmeyi cümlenize, hepimize, kardeşlerimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İki canlı az ve bahtiyar olun. E, sohbetimdeki ilk hadisi şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu Efendim e, Taberani evzatında Beyhakî e, de kitabında kaydetmiş, i̇bn Hibban da sahihinde kaydetmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini teberrüken okuyalım çünkü esas olan odur. E, onun açıklamaları vesaireleri bizim sözlerimizdir. Aslını ilk önce bir dinleyelim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-a'malu indallahi azze ve celle seb'un. Amelani muciban ve amelani ve amelin bi aşri emsalihi ve amelin bi sebiimiye ve amelin la ya'lemu sevabe amilihi illallahu azze ve Cel Fe emmel muciban. Femen lakiya allaha ya'buduhu muhlisellâ yüşrikum bihi şey'en ve cebetlehul cennah. Femen lakiya allaha kad'e eşreke bihi ve cebetlehun nar. Ve men amile seyyeten cüziye biha ve men erade en ya'mela haseneten felem ya'melha cüzye mis cüz misleha ve men amila hasenaten cüc'e aşan ve men enfaka malehul fi sebilillah du'ufet lehu nafakatuhu eddirhamu eddirhamu bi sebimiyye ve dinaru bi sebimiyye. Ves siyamu lillahi azze ve celle la ya'lamu savabe amilihi illa Allahu azze ve celle. Sadaka Rasulullah فيما قال ev ke kal. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Mubarek Abdullah'tan rivayet ettiği hadis bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, buyuruyor ki buyurmuş ki El-a'malu indallahi azze ve celle seb'un Allah-u Teala Hazretlerinin nazarında, Allah katında, Allah yanında işlenen kulların ibadetleri, amelleri, icraatları yedi tabakadır, yedi çeşittir. Amelani, muciban Bunun iki tanesi, kulun yaptığı iki e, efendim faaliyet gerektiricidir. Neyi gerektirdiğini sonra açıklamada göreceğiz. Ve amelani bir emsalihima iki icraat daha vardır, iki amel daha vardır amellerinden kulların. Bunlar da bir emsalihima e, misliyle mukabele mükafat kazandırır insana. Yani aynen birebir mükafat kazandırır. Ve amelin bir aşırı emsalihi bir tanesi de e, Kul bir şey yapar, on Müslüman mükafat verir Allahu Teala cizetleri. Ve amelin bir sebimiye, bir de bir amel vardır ki onun mükafatı bir icraatı kulun ibadeti vardır ki o bire yedi yüzdür. Ve amelin la müsaada ve amelihi illallahu azze ve celle, bir de bir ameli ibadeti vardır ki kulun, onun sevabının yani ne kadar olduğunu aziz ve celil olan Allah'tan başkası bilmez diyor. Efendimiz önce böyle kapalı olarak söylüyor. Tabii kapalı olarak söylenen bir söz merak uyandırır. Acaba şu neymiş, acaba şu neymiş diye dinleyenler daha büyük bir aşk ve şevk ve merakla dinlerler. Siz de herhalde bu yedi çeşit mükafatlandırılışına göre efendim yedi tabakaya ayrılan bu yedi tür amel, ibadet, icraat Efendim faaliyet nelerdir diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi efendimizin açıklamasından biz de size anlatalım. Temel <gülüyor> muciban bu iki tanesi gerektirici, icap ettirici ameldi. Bunları söylüyor efendimiz. Bir, 1. Temennaki ya bu muklisen la yuşriku bihi şey'en. Her kim ki Allahu Teala Hazretlerine İhlasla e, ibadet ediyorken, hiçbir şeyi ona şerik koşmamışken, şirket düşmemişken e, kavuşursa, onun böyle yaşamı, böyle ibadet edişi, bu hayatı ona cenneti gerekli kılar. Yani böyle bir kul cennete girer. Allah hepimizi ihlasıyla Allah'a halis muhlis, yalnız ve yalnız, sadece ve sadece Allah'a kulluk etmeyi, kula kul olmamayı, Veyahut Tagut'a veya Gayrullah'a kulluk etmemeyi nasip etsin Allah. Sırf kendisine efendim şirk koşmadan kulluk etmeyi nasip etsin. Çok önemli bu. Her şeyin temeli. Çünkü şirk koştuğumu Allah müşrikleri efendim cehenneme atacak. Kesin. Cennetine sokmayacak. Kesin. Affetmeyecek. Kesin. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de kesin olduğu belirtilmiştir. Çok tehlikeli. Hiç şirke düşmemeye son derece dikkat etmesi lazım cümle cihan halkının elhamdülillah biz müslümanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Allah'ın varlığını birliğini söylüyoruz inanıyoruz ve şirk koşmuyoruz puça, puta tapmıyoruz haça tapmıyoruz heykele tapmıyoruz maddi efendim fani şeylere varlıklara tapmıyoruz kimisi yıldıza tapar güneşe aya tapar kimisi dağ tepeye kınara tapar eferin kutsal bir şeyler edinir. Kimisi bazı hayvanlara tapıyor vesaire. Elhamdülillah e, biz halis muhlis efendim ehli tevhidiz. İnşallah bu sene ve bu asır ve bu bin yıl tevhid asrı olacak. Şirk tamamen yeryüzünden zamanla kalkacak. Bir gerektirici amel bu. İnsan şirk koşmadan ihlasla yaşar, Allah'a kavuşursa ölürse Cennet ona gerekli olur, vacip olur. Demek gerektirici şey bu, birisi. Ve men lakıyallaha kad eşreke bihi buna mukabil bir kimse de Allah'a müşrik olarak, şirk koşmuş olarak kavuşursa, yani müşrik olarak ölürse, kafir olarak ölürse, ve cebet lehun nar. Burada Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini açıklamamız lazım. İyice bilinsin. Dikkat ederseniz, bazı kimseler, Bizim dindarlığımızı görünce veya bizim onlara teklifimizi duyunca, yani benim de bir inancım var. Ben de Tanrı'ya inanıyorum diyor. Benim de inancım var. İnancım var ama niye inanıyorsun? Her inanç makbul değil. Ya ben Allah'a inanıyorum. İnanıyorsun ama o da yeterli değil. Yani Allah'ın istediği tarzda eksiksiz tam inanmak ve imanın gereğini yapmak lazım. Onun için efendim, e, inandığı şeyin ne olduğu çok önemli. Soruyorsun ben Tanrı'ya inanıyorum. Senin Tanrı dediğin nedir diye kurcaladığın zaman altından gene şirk çıkıyor. Gene putperestlik çıkıyor. Gene maddeperestlik çıkıyor. Olmaz. Kim Allah'a şirk koşmuş olarak yani bak inancı var, dini var ama şirk koşmuş olarak yaşamış efendim tamamen yani Allah'ı inkar eden tamamen dinsiz kapkara kıpkızıl değil. Öyle de olsa şirk koşarak ibadet etmiş bile olsa Ve bu Yaşam tarzı da ona cehennemi gerekli kılar. Gerekli kılan iki amelin ikincisi bu. Bu da cehenneme mutlaka girer. Cehennem buna vacip olur. İşte vacip kılıcı iki amel bu. İmanla göçerse cennet vacip olur. Küfürle, şirkle göçerse cehennem vacip olur. Yani mutlaka, gerekli, mutlaka öyle olur. Gelelim ikinci sınıfa. Yani misli misline birebir karşılığı verilen ibadet ve amel. ''Men amile seyyiden cüzye biha'' Kim bir kötülük işlerse, misline bir ceza alır, bir günah kazanır. Seyyidenin, günahın karşılığı bir ilahi ceza tahakkuk eder. Bire bir. Bu bir. Kötülüğün karşılığı bir ceza, bir günah. ''Ve men erade en ya'mele hasen eder'' ''Bir de...'' İyi bir şeyi yapmaya niyet etti ama yapmadı. Yapamadı, yapmadı. Fırsat olmadı, ömrü yetmedi, gücü yetmedi. Ulaşamadı, olamadı. Tamam. Yapamayana da cüzye misleha. O niyet ettiği işin sevabı misli misline birebir verilir. Yapmış gibi. Mesela diyelim ki ben canı gönülden istiyorum kendi başıma hiç kimsenin parasını almadan sırf kendi hayırıma efendim bir cami yaptırayım. İstiyorum bunu. Canı gönülden istiyorum. Ama yapamadım. Yapamadan ölürse insan misli misline ni niyet etti de yapamadı. Öldü. O zaman misli misline mükafatlandırılır. Mesela falanca kimseye gideyim şu kadar hayır yapayım. Dedi yapamadı. Niyet ettiği için misli misline sevap olur. Bunun gibi sayısız misaller bulunabilir. Gelelim beşinci. Vemen amile haseneten cüz aşra. Kim bir iyilik işlerse, ibadet, taat, hayırlı, güzel, Allah'ın sevdiği bir icraatı yaparsa, hasene işlerse, cüz-iye aşra. On müslü mükafat, ver, mükafat verir Allah. Bire bir vermez, bire on, ver, bire on verir. Yüzde yüz kar etmez, yüzde bin kar eder iyiliği yapan kimse. Altıncı çeşidi, kendimiz söylüyoruz rakamları hatırda iyi kalsın diye. Hadis-i şerifte bu altıncı diye ifade etmiyor Peygamber Efendimiz ama biz e, takip edilsin diye rakamları söylüyoruz. وَمَنْ اَنْفَقَ مَالَهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهُ Kim malını Allah yolunda infak ederse, ne demek? Allah yoluna parasını hayır olarak verirse demek. Allah yolu nedir? Efendim onu açıklayacağım. Do efettehu nafakatuhu. Nafakası, verdiği hayırı, hasenatı kat kat kat kat artırılır bu kişiye. Eddirhamu bisebi'ime. Dirhemi yedi yüz dirhem mukabili. Yani yedi yüz dirhem vermiş gibi yedi yüz misli mükafatlandırılır. Ve Eddinaru bisebi'ime. Efendim, e, dinarı yedi yüz misli. Yani lira harcamızsa yedi yüz Kuruş harcamışsa kuruş, altın harcamışsa altın, dolar harcamışsa dolar, mark harcamışsa mark 700, 700 geliyor. Şimdi bu fi sevilillah harcamak ne olur? Bir, en başta fi sevilillah hadisten efendim, e, öğrendiğimiz fi sevilillahları sayalım. Cihada para verirse, Allah yolunda cihada masraf yaparsa bu... Fisebilillah cihattır. Bunun sevabı bire yedi yüzdür. Başka Fisebilillah nedir? Hac ve ömreye efendim harcanan paralar orası da hac yolu. Hac yolu, ömre yolu da o da Fisebilillah'tır. Oraya harcanan paralar da bire yedi yüz olur. Başka ilme harcanan para da bire yedi yüzdür. Çocuğunu okutsun diye öğrensin, alim olsun diye Falanca yere gönderdi. Filanca alemin efendim, dersine kattı. Onun masrafına da katlanıyor. İlim yolu da yedi 700'dür. Efendim e, böyle çeşitli şekillerde olabilir. Bu yedi yüz olma şekli. Ette 6. Yedincisi de bizim bu Ramazanımızla orucumuzla ilgili. Ve sıyamu lillahi azze ve celle. Oruç ise diyor Peygamber Efendimiz. Allah... Aziz ve Celil olan Allahü Teala Hazretlerinindir. Onun içindir. Lillah li gelirse bir kelimenin başına için manasına da gelir. Efendim oruç Allah içindir. Tabi bütün ibadetler Allah için yapılıyor ama efendim bir de li harfi gelirse o onun malıdır, mülkiyet ifade eder. Oruç Allahındır. La ya la mu amilihi illallahu azze ve celle Oruç tutanların sevabının ne miktar olduğunu aziz ve celil olan Allah'tan gayrısı bilmez. Bu ne demek? Bir gayri hesap demek. Hesaba sığmaz demek. Çünkü oruç sabırdır. Sabırın bir gayri hesap olduğunu da Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Yani 700'den de fazladır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın çok çok sevdiği, çok sevap kazandırıcı, çok güzel bir ibadet olan orucumuzu Güzel bir oruç olarak tutmaya çok dikkat edelim. Güzel bir oruç. Güzel oruç nasıl olur? Efendim ilk konuşmamda, cuma konuşmamda da anlatmıştım. Tekrar da etmek istemiyorum ama tekrar etmeden de olmaz. Güzel oruç sadece aç ve susuz kalmak değil. Bütün ağzına, gözüne, kulağına, eline, midesine, ayağına efendim günah yaptırmamak. Hepsini günahtan korumak hepsinde terhiz yapmak. Midesine efendim haramı sokmamak. Gözüyle harama bakmamak. Kulayla haramı duymamak. Elini harama uzatmamak. Ayağıyla günaha varmamak. Şimdi Ramazan ayı oluyor. Bakıyorum ben efendim yayınlara. Yani eğlence, keyif, şarkı, türkü, efendim alkış, oynama efendim. Allah Allah, Subhanallah. Ramazan oruç İbadet ayı, sevap kazanacak işler yapmak lazım. Haramlardan, günahlardan, içkiden, efendim, yasaklardan kaçınmak lazım. Namehreme bakmamak lazım. Gözünü korumak lazım. Kulağını korumak lazım. Millet Ramazan'ı eğlence ayı e, gibi telakki etmiş veya öyle yaptırılma çalışılıyor veya böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ramazan deyince efendim, milletin aklı, fikri haramlı, günahlı eğlencelerde efendim ve millete o anlatılıyor. Bir de şey. Ramazan geldi mi dini program yapmıyor yayıncıların bazıları. Müslümanı çileden çıkartacak, canını yakacak, üzecek en kötü sapık efendim konularla şey yapıyor. Yani mesela efendim e, hatalı hareket eden bir adamı suçlu, yani kanun nazarında, din nazarında Allah'ın sevmediği, şeyi sevmediği bir konuyu anlatıyor. Ya çirkin konuyu anlatacağına, olumsuz konuyu anlatacağına Allah rızası için gel de bir olumlu konu anlat. Bak şu adam çok güzel dindar, tam işte böyle olmaya çalışın diye güzelini anlat. En çirkinini anlatmaya çıkıyor, çıkartıyorlar, Ramazan'ı Müslüman'a zehir ediyorlar. Kan kusturuyorlar, Efendim, bütün gecesini, gündüzünü üzüntüye gark ediyorlar. Artık tabi bunun çaresi nedir? Rağbet etmemektir galiba. Yani e, sevmemek, rağbet etmemek en büyük cezadır. Bir gazete müsteçen neşriyat yapıyorsa, e, bir yayın vasıtası sesli veya görüntülü yayın, böyle dine, imana, ahlaka, efendim, milli duygulara, dini duygulara, efendim, halkın zararına neşriyat yapıyorsa, artık inlememek suretiyle Ondan korunmalı bir de öyle cezalandırmalı yani rağbet etmemek suretiyle. E, kimse kalmayınca onu dinleyen o da hatasını anlar. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Amerika'da gazetenin birisi çirkin bir karikatür yayınlamış. Yani halkın umumi efendim, ahlak şeyine, anlayışına çirkin gelen bir şey millet kasveyi almamaya başlamış. Efendim. Gazete artık eyvah bakmış ki e, satışı düştü efendim, vesaire. Özürler dilemiş, yayınlar yapmış, telafi etmeye çalışmış ama halk e, teveccühünü kestiği için ondan sonra bir daha toparlayamamış. Yani bu da e, medeni bir, aydın bir halkın efendim e, rağbet etmemek suretiyle cezalandırmasıdır. Her zaman söylüyorum yani peşin Allah-u Teala Hazretleri günahkar bir insana saygı gösterilmesine kızar. Ne yapması lazım? Nasihat etmesi lazım. Yaptırmamaya çalışması lazım. Alkışlamak, teşvik etmek, desteklemek, yüzüne gülmek olmaz. Yani e, bunlara e, dikkat etmiyor insanlar. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Bu birinci hadis-i şerifin çok faydalar sağladığını düşünüyorum. İkinci hadis-i şerifte yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhamadan yine Hazreti Ömer'in oğlundan Efendim Ahmed ibn Hamd Taberani ve İbni Ebil Dünya Efendim ve Hakim rivayet etmişler Efendim sahih bir hadis yer sahihlerini seçmeye dikkat ediyorum şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz Asciyam ve Kur'an yeshfa'ani lil Abdi yevmel kiyame ya kulu ey Rabbi mina mina'tuhu taame ve şehvete feshf'e fihi Ey okulu Kur'an'a mena tu nevme billeyle keşef fihi kale feyshfaani e, Rasulullah فيما kal el kemal kal yasiyamul Kur'an yeshfaani lil ardiyemel kıyame Kur, oruç tutmakta oruçta, Kur'an okumakta Kur'an da e, şefaat ederler kula kıyamet gününde yani yarın ruzumahşerde kıyamet gününde sevapların günahların mahkemeyi kübra'da e, efendim hesaba alınacağı zamanda oruç ve Kur'an-ı Kerim şefaatçi olurlar. Oruç tutan kula, Kur'an okuyan kula oruç ve Kur'an şefaatçi olurlar. Yekûz sıyam oruç der ki Cenabı Hak manevi ibadetlere de bizim anlayabileceğimiz şekilde efendim böyle e, şey teşhis yani şahsiyet veriyor, hal ve durum veriyor ve biz de görüp anlayabiliyoruz. Tabii o öyle yapmadan da rububiyetiyle alemlerin Rabbi olduğu için her şeyi biliyor ama biz anlayalım diye e, işte oruç insan gibi konuşuyor. Bir belki insan şekline geliyor Cenab-ı Hak getiriyor. Mahkemede bir şahidin konuştuğu gibi. Ey Rabb. Ey Arapçada Efendim ya manasına Türkçe'de de kullanıyoruz ya. Ey efendim e, filanca dediğimiz gibi. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü dediğimiz gibi mesela. Ey Rabbim. Ey benim Rabbim. Tühut da ben oruç olarak şu kulunu yemekten alıkoydum. Ben ettim yemek yemedi. Yeme içme yapmadı ve şefete şefetini de tuttu. meşru Hak, hakkı tabi olan bir şey evdi ama kendisine alıkoydu, efendim arzularını gemledi, dizginledi tuttu kendisini feşefe'ni <gülüyor> fihi bu kul hakkında bana şefaat hakkı ver, ben bana şefaat edeyim benim şefaatimi kabul ile bunu affeyle der ve yekulul <gülüyor> Kur'an Kur'an da ona der ki ya Rabbi Ya Rabbi burada yok ama Cenab-ı Hakk'a gene o da sesleniyor iddia ediyor, niyaz ediyor nevme Ya Rabbi geceliğin ben bunu uyumaktan alıkoydum men ettim, uyutturmadım yani Kur'an okuyacağım diye efendim uyumadı peşefe'ni fihi bununla şefaat etmek istiyoruz bizim şefaatimizi kabul buyur bu Kur'an okuyan kulunu affet. Kalefe ve an ve e, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bu ikisi de şefaat ederler. Veyahut yüşefe an olursa, ikisi de şefaat verme hakkı kendilerine bahşe olunur Allah tarafından. Şefaatleri kabul olunur manasına. Şimdi, bir şeyi açıklamam lazım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim tühün nevme billeydi. Geceliğin onu uykudan alıkoydum. Ha. O zaman sezinliyoruz ki geceliğin kalkıyor, Kur'an-ı Kerim okuyarak namaz kılıyor. Yani namazın içinde Kur'an-ı Kerim okuyor efendim. O mana anlaşılıyor. Bu niyetle Kur'an okumak ama yani burada bir de gece ibadeti, namazın içinde bol bol uzun uzun Kur'an okumak manası var. Tabii elbette geceliğin e Kur'an-ı Kerim'i aça gözlüğünü alsa benim gibi, ışığı yaksak Kur'an-ı Kerim'i okusa, oturduğu yerden olabilir. Ama e, sahabe-i kiram ellerinde böyle Kur'an nüshaları yoktu ki, mushafları yoktu ki. Ezberin ezberindeydi Kur'an-ı Kerim. Ezberliyorlardı. Efendim, ondan sonra namaza duruyorlardı. Efendim, saatlerce gece ibadeti ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim okuyorlardı namazın içinde. Burada biraz da namaz efendim manası var. Yani namaz kılarak Kur'an okumak. Sadece Kur'an okumak değil de tabi sadece Kur'an okumak da sevap. Onu da ayrıca belirteyim. Hatta Kur'an-ı Kerim'i açıp da okumasını bilmese yüzüne baksa bile sevap. Yüzüne bakmak bile Kur'an-ı Kerim'in sayfasını seyretmek bile sevap. Demek ki Kur'an okuması ve oruç tutması yarın Kur'an okuyan, oruç tutan kula şefaatçi olacaklar. Allah'tan affını dileyecekler. Oruç tutan, Kur'an okuyan, namaz kılan kimseye efendim Allah'ın affı mağfiret eylemesini sağlayacaklar. Allah müsaade edecek, peki şefaatimizi kabul ettim diyecek. Kur'an okuyanı, oruç tutanı affı mağfiret edecek. Buradan çıkartacağımız derslerden birisi nedir? Geceleri uzun uzun Efendim, namaz kılmak iyidir. Tabii biz bunu nasıl yapıyoruz? Yani fiilen bizim hayatımızda bu bunun uygulaması nasıl oluyor? Teravih namazı kılıyoruz. Teravihin içinde uzun uzun Kur'an-ı Kerim'den uzun uzun reketlerde okunuyor. Böylece Kur'an-ı Kerim okumuş oluyoruz. Bunun içinde ve <gülüyor> kuran Namaz'ın içinde veya dışında Kur'an'ı çok okuyalım. Bir de tabii iki türlü efendim teravih kılınır bizim ülkemizde camilerde. Bir, küçük ayetler ve sureler okunarak teravih çabuk çabuk kılınır. Hatta biraz da olmaması gerektiği kadar hızlı kılınır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in namaz okunması ve namazın kılınmasında bir e, Ağır başlılık vardır, vakar vardır, tadili erken vardır. Böyle aceleye getirildi mi, tadili erken çok önemli bir şeydir. Aceleye getirmemek, ağır ağırbaşlığı ağır kılmak çok önemlidir. Hızlı kıldığınca sevabı kaçıyor ama bazıları işte hızlı kıldıran hocayı ararlar. Hocalar da tadili erkenden riayet etmeden hızlı hızlı kıldırılarsa, cüküsü, kavmesi, kura, efendim, secdesi, Kadesi birbirlerine ulaşır, karışırsa, efendim hızlı kılmaktan e, rükünler birbirlerine girişirse, o zaman sevabı olmaz. Çünkü öyle birisi namaz kıldı da, Peygamber Efendimiz onun yanına çağırdı, bak filanca, sen namaz kılmadın, yeniden kıl dedi. Yani hızlı kılınca namaz kılmamış gibi oluyor. Onun için e, sevgili kardeşlerim, hızlı kıldıran hocayı değil de, Güzel okuyan ağır başlığı ağır başlığı kıldıran hocayı arayın ve hocaları ona teşvik edin O da cemaat böyle istiyor diye hızlı hızlı kıldırıp Efendim şey yapmasın ona yüz bulmasın yani her şey böyle gayet güzel ciddi olsun Efendim Bir de eğer imkanınız varsa hatimle kıldırıyorlar bazı camilerde Hatimle kıldırılan camilere gidin. Kur'an-ı Kerim'i gündüzden çalışın. O akşam okunacak olan cüzü okuyun, okuyun. Biraz böyle aşina olun. Ondan sonra gidin. Teravih'i o imamın arkasına kılın. Tatlı tatlı efendim çok güzel oluyor. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de, yani bugünlerde teravih namazları hatimle kılınıyor. Yani hatim sürülüyor. Her akşam bir cüz okunuyor. Her rekatta efendim bir sayfa okunuyor. Böylece Ramazan'ın içinde Kur'an-ı Kerim baştan sona tamamlanmış oluyor. Öylesi daha sevap. Biraz uzun. Ne kadar uzun? Yarım saat fark ediyor. Yarım saatten az fark ediyor. Yani birisi bir saat sürerse ötekisi bir saat, 25 dakika, bir buçuk saat sürüyor ama çok güzel oluyor. Bunu tavsiye ederim. Ve üçüncü hadis-i şerif. Bu Ramazan'ın güzelliklerini gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Hanbeli mezhebinin imamı büyük hadis alimi, büyük alim çok mübarek zat rivayet etmiş. Bezzaz ve Beyhaki rivayet etmişler. İbn Hibban da rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uğtiyet ümmeti Hamse salim bir ramadan lem tu'ta hunne ümmetin kablehum halufu femis saimi atyabu indallahi min rihil misk ve testagfiru lehumul hitanu hatta yufqiru ve yüzeyyin allahu azze ve celle külle yevmin cennete, sümme yekulu yuşiku ibadiyessalihune en yulku anhumul me'unete ve yasiru ilek ve tosat ve dufihi merdedüş şeyatin, pela yahlusu fih ila makano yahlusun elihi fi ve yuferi lham fi aakhirileylitin. Kile yarasülallah, ehhiyleylitul kadr halah. Ve lakin nel amile inama yufer. Ejrahu iza kada amale, o ümmeti, 5 hisalin fi ramazan. Benim ümmetime Ramazanda efendim beş mükafat verilmiştir, beş özel mükafat ihsan olmuştur. hasret verilmiştir. Lem tu tahünle ümmetin kabliğim daha önceki ümmetlerden hiçbir ümmete bu mükafatlar verilmiş değil, sifr ümmeti Muhammed'e Allah'ın özel ihsanı ve ikramı bunlar. Birinci mükafat nedir? Burada bir yok ama. Ben yine hatırda kalsın diye bunları numara durarak anlatayım. Halusum sahibi atya saimi atya va indallahi mir <gülüyor> ve il misk. Oruçluğunun ağzının açlıktan dolayı açlık kokusu Allah yanında Allah katında Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Allah o kokuyu çok sever. Tabi biliyorsunuz insanın Ağzı aç olduğu zaman, e, gıda olmadığı zaman dili kuruyor, beyazlaşıyor, efendim, dudakları kuruyor, yutkunuyor. E, nefesi de kokuyor. Aç, ne derler? Açlıktan nefesi kokuyor. İşte o kokuyu Allah seviyor. Allah'ın sevdiği bir durum yani. Bu bir mükafat. İki, ve tesaffiru lehumul hitanu hatta yuftıru iftar edin, etme vaktine kadar, iftar edinceye kadar balıklar ona istiğfar eder. Yani oruç tutana denizdeki balıklar bile dua eder. Burada tabi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına Cenab-ı Hakk'ın öteki mahlukları dua ediyor. Bir başka rivayette de melekler ona gece gündüz istiğfar eder, bağışlanmasını dilerler diye geçmiş. Burada da balıklar bahsedilmiş. Yani melekler de tabi oruçluya dua ederler ebe reisif ederler ama sadece melekler değil sudaki balıklar hatta karadaki havadaki diğer mahluklar <gülüyor> istifhar ederler. iki bu. Ve yüze yiyinullahü azze ve celle külle yemin cennetehu. Ve her gün Allahu Teala Hazretleri cennetini bu oruç tutan kullar için bir başka türlü ziynetlendirir. Zinet üzerine zinet, zinet süsleme üzerine süsleme. Artık Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak cennetteki güzellikler üzerine güzellikler demek ki. Tüm eyaleti buyurur ki yuşük ibadiyat salihüne en Yani e, salih kullarımın kullarımın e, umulur ki olacak olan o tabii e, umul e, olacağı şu ki efendim dünya sıkıntıları efendim e, biter de üzerinden alınır da ve yasıyı ruh ile ki ey cennet onlar bir e, sana gelirler onun için seni süslüyorum. O salih kullarımın gelişi için o dünya meşakkatlerinden kurtulup da sana gelmeleri yaklaştığı için efendim seni süslüyorum der. Demek ki cennette süsleniyor bezeniyor e, oruçlu tutar oruçlu tutan kullar için ve tusas fedü fi merede şey bu dördüncüsü efendim bir satır atladık tusas fedü şey yapılır e, demirlenir demirlerle halkalarla bu bağlanır e, esir böyle zincirlere vurulduğu gibi demir halkalarla zincirlerle şeytanların azıllıları bağlanır ela yahlusufi ila makan yahlusuna fi gayrihi Ramazanda Ramazanın dışındaki başka zamanlarda yapabildikleri kötülükleri yapma imkan bulamazlar bağlandıkları için Allah bağladıkları için onları Ramazan dışında yaptıkları kötülükleri Ramazan ayında yapma imkanları olmaz zincirlere bağlı dururlar <gülüyor> ve yuhar ile hum fi leyle Sonuncu gecede de oruç tutanlar mağfiret olunur. Allah oruç tutanları affı mağfiret eyler. Burada Sahabi i kiram sordular. Bu sorulu cevablı olunca insanın gözünün sahne daha tatlı olarak geliyor. Fıyla denildi ki peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah eh leyletül kadir en sonunda affı mağfiret olunurlar buyurdun. Bu affı mağfiret olunacakları gece sonuncu gece yani bu sonuncu gece Kadir gecesi mi diye sordular Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: la. "Hayır, Kadir gecesi değil. Velakin el çünkü amele çalışan işçi innema yuafa ecrahu ila kadaa amelehu." Bu işini bitirdiği zaman ücretini alır. İşçi ücretini işini bitirdiği zaman aldığı gibi Oruçlu Ramazan'ın sonunda efendim ücretini alır. Oruçlu ücretine yani affu mağfiret bulunmak. Onun için şu Ramazan'ı büyük bir fırsat ve ganimet olarak dikkatli bir şekilde geçirelim. Orucumuzu çok güzel tutalım, ibadetlerimizi çok güzel yapalım ve Allah'ın sevdiği şekilde güzel yapalım. Yani insanlar görsün ve beğensin diye güzel yaptı mıydı? Rüyakarlık olur. Aman sakın ha öyle değil. Efendim Allah beğensin diye. Allah insanın gönlünü, içini, niyetini biliyor. Allah'ın beğeneceği gibi güzel yapmaya çalışalım. Kulluğumuzu Ramazan'da. Kur'an okuyuşumuz, namaz kılışımız, sadaka verişimiz Efendim, davranışımız, konuşmamız, işimiz, ticaretimiz, ikramımız, ziyafetlerimiz, davetlerimiz hepsi hadis muhlis. Allah rızası için ve güzel şekilde olsun da Cenab-ı Hakk'ın lütfuna erelim. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Ee, Allah hayırlara hepiniz muvaffak eylesin. Hepinizden ben kardeşiniz için de, ibadetlerinizde dua etmenizi... Rica ediyorum. Biz de size dua edelim. Birbirimize dua edelim. Siz de bize dua edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkat.